Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama بعد. Bugünkü ders inşallah o teala, bugünkü dersin unvanı ve ismi اَوْوَلُ İslam, İslam'ın ilk kralı. İslam denildiği zaman kardeşler, iki şey kastedilir. Bunu Şehir İbn-i Teymiye Teala El Cevab-ı sahih isimli kitabında beyan eder. Birinci kasıt, umum kasıttır. Onun manası da Allah'tan gelen bütün dinlere İslam denilir. Yani Aysal Aleyhissalâmin, Musa, İbrahim, bütün peygamberlerin dini İslamdır. Allah'ın şu ayetinde dediği gibi, inna din'e endallah Islam din Allah katında İslamdır. Keda Allah'ın dediği gibi, ma kan İbrahim Yehudiyan, ve la Nasraniyan, ve lakin kan Hanifen Müslüman. İbrahim ne bir Yahudi, ne de bir Hristiyan idi, bilakis Hanif bir Müslüman idi. Dolayısıyla Müslüman denildiği zaman iki şey kastedilir. Birinci İslam denildiği zaman iki şey kastedilir. Birinci itlak umum İslam yani bütün peygamberlerin getirdiği din. İkinci kasıt ise husus kasıttır. Bu da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinidir. Allah'ın el yevme ekmetu lekum dinekum. Bugün size, size dininizi tamamladın ayetinde geçtiği gibi. <gülüyor> Buradaki benim zikredeceğim İslam'ın ilk kralı ise buradaki İslam ise husus manada. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dinin ilk kralı. Yani o da Muaviye radıyallahu teala anhu'dur. Buna başlamadan önce bilin ki kardeşler, krallık ile halifelik arasında, fark vardır. Krallık ile halifelik arasında fark vardır. Müslim İmam Ahmed ve Ebu Davud'un sünnün hadisinde geçtiği ve Tirmizi'nin sahihlediği hadis-i hadis Safine radıyallahu teâlâ anhadan Allah Resulü der ki: "El hilafetu ba'di 30 sene, sema yekunu ba'de zalik mulk. Benden sonra hilafet 30 senedir. 30 senedir. Daha sonra 30 seneden sonra mulk olacak. Yani yani kraliyet olacaktır. Bu hadisten de anlıyoruz ki hilafet, halifelik ile krallık arasında fark vardır. Zira Allah Resulü diyor 30 sene hilafet var daha sonra krallık olacak. Dolayısıyla ikisinin arası ikisi ayrı bir şeydir. İkisinin arasında fark vardır. Peki halifelik nedir? Halifelik mülkünden bir kişi halife olduğu zaman mülkünden gücünden dolayı kendi maslahati için bir şey kazanmaz. Kendi maslahatı için bir şey kazanmaz. Yani kişi halife olduğu zaman halife olduğundan dolayı kendi maslahatına bir şey kazandırmaz. Kendisi daha fazla para almaz, işte devlet malından alamaz, bütün devlet malı onun falan değildir. Bilakis salif olduğu zaman onun devlet malı, onun mülkü ümmetindir, kendisinin değildir. Dolayısıyla kendisi bir şey istifade istifade etmez. <gülüyor> <gülüyor> Mülk nedir? Yani krallık nedir? Peki krallık ise devlet malından kendis kendisi, kendisi e, mübah olan şeylerde istifade etmesidir. Yani devletin malı kendisinin, malı, kendisinin de malıdır. Dolayısıyla kendisi bu maldan ve bu mülkten istifade istifade istifade eder. Arasındaki fark anlayabildiniz mi? Bu bilindikten sonra bazen Halife denildiği zaman kral da kast edilir. Bazen halife denildiği zaman, kitaplarda halife geçildiği zaman işte halifeye itaat etmek gerekir. Bu umum manada olur. Yani bu ister bizim bildiğimiz halife olsun, isterse kral olsun. İkisi de kast edilebilir bazen. Ne gibi? Bukhari ve Müslim'de geçen Cabir ibn i hadisinde geçtiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ ظَاهِرًا مَنِيعًا مَا وَلْيَهُ اِثْنَ عَشَرَ خَلِيْفَةٌ مِنْ bu din, 12, Kureyş'ten 12 halife geldiği müddetçe bu din zahir ve güçlü olacaktır, der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. 12 halifeye baktığımız zaman 4 halife, daha sonra Mavi radiyallahu teala anhu, daha sonra o, o, oğulları, yani Beni Umeyye. Bakıyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada, kral olan Mavi radiyallahu teala anhu'yı da halife diye isimlendirmiştir. 12 halife diye isimlendirmiştir. Dolayısıyla bazen halife denildi, denildiği zaman umun kastedilir. Yani hem bizim bildiğimiz halife kastedilir hem de hem de ee, kral kastedilir. Bu faideyi Şeyhül İslam İbn Teymiyye rahimehullah Teala mecmûu'l fetava isimli kitabında ee, zikretmiştir. <gülüyor> Bu mukaddimeden sonra bilin ki kardeşler Muaviye İbn Ebi Sufyan radıyallahu Teala anhu İslam'ın ilk kralıdır. Ve müminlerin dayısıdır. Müminlerin dayısıdır. Müminlerin halul müminin müminlerin dayısı diye isimlendirilmiştir. Niye? Çünkü kardeşi Hafsa kardeşi e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımıydı. Dolayısıyla Muaviye radıyallahu teala ne olmuş oluyor. Peygamberin e, hanım olduğuna göre yani müminlerin annesidir. Dolayısıyla Muaviye radıyallahu anh, ne olmuş oluyor. Müminlerin dayısı olmuş oluyor. Muaviye radıyallahu teala anh'un ismi Muaviye bin Sa'd İbn-i Umeyye, İbn-i Abdüşşems, İbn-i Abdümenaf, i̇bn onun nesebi ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nesebi İbn-i ile İbn-i Abdümenaf'de birleşirler. Kendisi Kureyş'tendir tabi. Ve Muaviye radıyallahu teala anhu, kralların en efdalı ve en hayırlısıdır. Ve bunda icma vardır, ehl Sünnet ve Cemaat'ın inancına göre icma-i Şeyhülislam İbn-i Teymiye teala nakletmiştir. Niye karanların en hayırlısıdır? Çünkü o sahabidir. Ve sahabede cümleten ve ferden diğer insanlardan daha hayırlıdır. Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimullahu Teala'nın dediği gibi. Yani sahabenin hepsi diğer bütün insanlardan daha hayırlıdır. Kedah tek tek sahabede diğer tek tek insanlardan daha hayırlıdır. Ve Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimullahu Teala der ki bunda selefin icması vardır der. Ne zamanki İbn-i Abdülber diyor ki Sahabenin umumen hepsi daha hayırlı ama tek tek daha hayırlı olmayabilir diyor. İbn-i İbn-i Abdülber'e reddiye vererek diyor ki bilakis bunda selefin ilk başları icma vardır. Dolayısıyla İbn-i Abdülber rahimullahu teala'nın ihtilaf etmesi bir şey ifade etmez. Çünkü selefin burada e, icması vardırdır Dolayısıyla anladığımıza göre sahabenin umumen hepsi veya ferden ferden tek tek hepsi diğer insanlardan daha hayırlıdır. Niye? Çünkü Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Buhari ve Müslim'in hadisinde İmran İbn Hüseyin'den rivayete der ki: "Hayırın nas karni, insanların en hayırlısı benim yaşa benim dönemimde yaşayan insanlar. Sümme'lledine yelunhum ''Daha sonra onları takip eder eden daha sonra da onları takip edendir." Dolayısıyla Muaviye Radiyallahu Teala Anhu kral olduğuna göre diğer krallar sahabi olduğuna göre ve kral olduğuna göre ...diğer insanlardan, diğer krallardan daha hayırlı olmuş oluyor. Çünkü sahabe, diğer sahabenin hepsi, her bir ferdi diğer insanlardan daha hayırlıdır. Özellikle Muaviye radıyallahu teala anhun hayatını seçmemin, sebe seçmemin sebebi... Yani Hulefe-i Raşid'den anlatıyoruz. Bununla birlikte Muaviye radıyallahu teala anlatmamızın sebebi kardeşler... ...çünkü Muaviye radıyallahu teala kötü konuşan insanlar çok olmuştur. Bunlardan başı... Rafizi ve Şialardır. Rafizi ve Şialar, kabbahhumullah teala Muaviye radıyallahu teala anhu'yu tekfir ederler ve ona kafir derler. Keda Rafizi ve Şialardan etkilenmiş birçok yazar da Muaviye radıyallahu teala anhu'ya din uzattığını görürsün. Seyyid Kutub gibi. Seyyid Kutub, El Kutub ve Şahsiyat isimli kitabında Muaviye radıyallahu teala anhu'yu münafık ve yavancılıkla suçlar. <gülüyor> Bundan dolayı İran Devleti, Rafizi Devleti Seyyid Kutub'un resmi üzerinde olduğu bir post zehkıl yapmıştır. <gülüyor> şey Süs mü? Posta, posta pulu yapmıştır. Seyyid Kutub'un resmi üstünde olduğu posta, posta pulu yapmıştı Bu da neden? Zira Seyyid Kutub Muaviya radiyallahu teala anhuya dil uzattığından dolayı. İkinci sebep ise kardeşler bu ümmetin selefi Muaviye radıyallahu teala anhu hakkında şunu demiştir. Muaviye radıyallahu teala anhu bir perdedir. Bu perdeye dokunan perdenin arkasına da gider. Yani perdeyi açan perdeye dil uzatan perdenin arkasında olan diğer sahabeleri de dil uzatır. İbn-i Asakir'in Tarih-i isimli kitabında Ebu Sevbe El Halabi'de rivayeten Abu Sevbe der ki, Muaviye sitru sahabe, Muaviye sahabenin perdesidir der. İzen keşe feset sitru, içtere annâsü ala mâvara'ah. Eğer perde açılırsa, insanlar onun arkasındakilere dil uzatmaya da cüretkar olurlardır. Kaza İbni Asakir, Tarihü Dimeşk isimli kitabında, Vekî'den rivayeten Vekî'den der ki, Muaviye halakatu bâbi sahabeti Resûlillah, Muaviye radıyallahu teala anhu kapının koludur. Kapının koludur. Femen harrakaha de ما وراءه Her kim kapının kolunu hareketlendirirse, açarsa arkasın kapının arkasına girer. Yani şunu demek istiyor. Mavi <gülüyor> radıyallahu teala anhu yedi uzatan şüphesiz ki diğer sahabelere de dil uzatmaya cüretkâr eder." der. Bu bilindikten sonra kardeşler Muaviye radıyallahu teala hayat hakkında birkaç nokta beyan edeceğim. <gülüyor> birinci nokta Muaviye radıyallahu teala anhun fazileti. Muaviye radıyallahu teala anhun birinci fazileti sahabi olmasıdır. Ve sırf sahabi olması ona fazilet olarak yeterdir. Sahabi nedir? Sahabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gören ve ona iman eden sahabi denilir. Bunun delili ise Bukhari ve Müslim'de geçen Ebu Hureyre'nin hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki وَدِدْتُ أَنِّي rai'tu أَصْحَابِي وَدِدْتُ أَنِّي rai'tu اِخْوَانِي Kardeşlerimi görmeyi çok istedimdir. der. Sahabe der biz senin kardeşleriniz değil miyiz? Allah Resulü de, siz benim ashabımsınız der. Kardeşlerim benden sonraki gelen Beni görmeden bana iman edenlerdir. Der. Dolayısıyla bu hadisten de anlıyoruz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi görmeyen ona iman eden peygamberin kardeşleridir. Ama ona gören, ona iman eden nedir? Peygamberin sahabesidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesidir. Ve sahabeyi Allahu Teala Kur'an'da meth etmiştir ve övmüştür. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde onları övmüştür. İbn Mesud radıyallahu teala anhu Darimi de geçtiği gibidir ki İnna Allah nazara ila kulubil ibad. Allahu Teala kulların kalbine baktı. Ve o kalplerin en hayırlısını Muhammed'in kalbini gördü ve onu peygamber olarak yolladı. Daha sonra yine kulların kalbine baktı ve o kalplerin en hayırlısını sahabenin kalbini gördü ve o sahabeyi Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e arkadaş olarak seçtidir. İbn Mesud radıyallahu teala anhu. Bundan dolayı Ehlü sünnet ve cemaat'in icmasına göre icmasına göre İcma-i Şeyhül İslam İbn Teymiyye rahimehullah teala İbn Kayyim A'lamu'l Mevakıin isimli kitabında İbn-i al Arabi el-Maliki ve Şeyh el-Hafız İbn Hacır el-Asqalani ve İbn ber ve diğer alimler Ehlü sünnet'in icmasını nakletmiştir. O da nedir? Peygamber peygamberlerden sonra Gelen en hayırlı insanlar sahabedir. Rəbiyyallahü Teala onlara Allahü Teala onları Kur'an'da methetmiştir ve demiştir ki: "وَسَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ وَالَّذِينَ تَبَاعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ" Rəbiyyallahü Anhum vərdu ona. Muhacir ve ansar'dan ilk gelenler, bu onları güzellikle takip edenler, yani sahabeyi takip edenler, onlar gibi iman edenler, Rəbiyyallahü Anhum vərdu ona. Allah onlarda razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Dolayısıyla sahabenin hepsinden Allahu Teala razı olmuştur. Muhacir ve ensar'ın hepsinden Allahu Teala razı olmuştur. Allah yine der ki: "La kad radiyallahu anil mu'minina iz yubay'uneka tahta altında sana biat edenlerden Allahu Teala razı olmuştur. Ve o zaman ağacın altında biat edenler 1400 küsur sahabi sahabeydi. Radiyallahu Teala anhum. Yine Allah der ki, mi, "La يستوي مكم من انفق من قبل الفتح وقاتل Fetih'ten önce infak eden ve cihat eden ile fetih'ten sonra infak eden ve cihat eden bir değildir. Şüphesiz ki fetih'ten önce yani Hudeybiye'den önce cihat edip infak eden daha, daha büyük mertebedir. Daha sonra Allahu Teala ayetin devamında der ki, وَكُلَّنْ وَعَدَ Allahül husna Allah hepisine güzel bir vaat etmiştir. Fetihten önce infak edene de ve fetihten sonra infak edene de. Yani sahabelerin hepsine güzel bir vaat etmiştir. Bu ayete binaen Ebu Muhammed İbni Hazm Rahimullahu Teala der ki sahabenin hepsi cennettektir Zira Allah diyor ki وَكُلَّنْ وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَةً Allah hepisine iyilik vaat etmiştir. O iyilik de nedir? Şüphesiz ki cennettir. Allah der ki Allahu Teala muhacirlerden bahsederken muh yani Medine'ye hicret eden insanlardan bahsederken şu, onların vasıfını sıfatını zikreder. Daha sonra der ki velledine ca'u min Onlardan sonraki gelenler yani muhacirden sonraki gelenler yakuluna rabbena ğfirle lana ve bil iman derler ki ey Allah'ım bizi ve bizden önceki imanla imanla ölen kardeşlerimizi affet. Bu müminlerin vasfıdır. Bizi ve bizden önceki gelen kardeşlerimizi affet. yani sahabeyi affet. Sahabe için dua ederler. Müminlerin vasıfı budur. Daha ve asla ve kalplerimizde onlara karşı hiçbir kötülük, hiçbir hıd ve haset hissettirme. Dolayısıyla müminlerin vasfı budur. Allahu Teala Allahu Teala'ya dua ederler. Ne diye? Sahabenin affolması için kalplerinde sahabiye karşı hiçbir kötülük hissedilmemesi için Allahu Teala'ya dua ederler. Bu müminlerin vasfıdır. Dolayısıyla sahabiye dil uzatan kişi, müminlerin vasfı o kişide yoktur. Bilakis o kişide münafiklerin vasfı vardır. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde der ki Hübbü'l ansarı imanun ve buğduhum kufrun ve nifak. Ensarı sevmek imandandır. Onları sevmemek ise küfür ve nifaktır. Dolayısıyla sahabenin birisini sevmemek, onlara kin beslemek nifaktandır ve bu kişi de nesallallahu aleyhi ve sellem bu kişi de munafıktır. <gülüyor> Yine Allahu Teala der ki: Muhammedun Resulullah, Muhammed Allah'ın resuludur. Ve <gülüyor> ledine ca'u min ba'dihi ve velledine ma'ahu ecda'u alel kuffari Onurla birlikte olanlar, Muhammed'le birlikte olanlar, yani sahabeyi kastediyor, kafirlere karşı şiddetlidir. Birbirleri arasında, kendileri arasında rah rahimdir. Yani alçak gönüllülerdir, merhametlilerdir. Tarahum Rukan succeden, onları ruku ettiğini ve secde ettiğini görürsünler Allah-u Teala. Bundan dolayı Allah-u Teala bu ayette sahabeleri över ve onların çok ruku ettiği ve çok sucud ettiğini beyan eder. Keda Bukhari ve Müslim'in hadisinde... Abu Said rivayeten Allah Resulü der ki la tesubbu ashabi kötü konuşmayın. Fevelzinin bi yadihi لو انفق احدكم مثل احد جبلا gablan ma balaga Allah'a yemin ederim ki biriniz Uhud'da kadar altın infak etse sahabenin yarım avuç dolusu infak ettiğine şüphesiz ki yetişmezler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sahabe bir avuç dolu bir şey infak etsin, yarım avuç dolu. Biz de Uğud dağa kadar bir altın infak edelim. Yine onların faziletine, yine onların mertebesine ulaşamayız. İmam Ahmet'in Fadaylıs-Sahabe isimli kitabında İbn-i Umer radıyallahu teala anhu der ki La tesubbu ashaba Muhammed. Muhammed'in ashabına kötü konuşmayın. Lemaqam ahadihim saaten hayrun min amali Onların bir saat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le bulunmaları sizin bütün hayat boyunca ibadet etmenizden daha hayırlıdır der. Bunu da kim diyor? İbn Ömer radıyallahu teala el-Hut. Müslime'de geç geçen hadiste de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki: "En nucumu emanetun lis-sema." Yıldızlar semanın Emniyetini sağlar. Yıldızlar gittiği zaman semaya vaat edilen gelir. Yani kıyamet kopacağı zaman yıldızlar düşer. Ne olur o zaman semaya Allah'ın vaat ettiği şey gelir. Ve ana emanetun li ashabi. Ben ise ashabımın emniyetini sağlarım. Ben gittiğim zaman ashabıma vaat olunan şey gelir. Ashabım ise ümmetimin emniyetini sağlar. Ashabım gittiği zaman ümmetime vaat olanan şey gelir. Yani fitneler, dalalet ve sapıklıklar gelir. Bunu diyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem keza Bukhari ve Müslim hadisinde Allah Resulü onların en hayırlı insan olduğunu demiştir. Ve demiştir ki hayırun nesi karni insanların en hayırlısı benim zamanımda yaşayan insanlardır demiştir. Bundan dolayı kardeşler ehl sünnetin icmasına göre Sahabe peygamberlerden sonra gelen en hayırlı insanlardır. Buna binaen evzeye ayı rahimullahu teala der ki bir kişinin sahabelere taan ettiğini kötü konuştuğunu gördüğün zaman bil ki o kişi zındıktır der. Zındık yani kafirdir der. Niye? Çünkü der ki Kur'an haktır der. de haktır der. Kur'an ve sünneti bize ulaştıran kimdir? Sahabedir. Dolayısıyla sahabeye tağan ettiğin zaman, kötü konuştuğun zaman neye tağan etmiş oluyorsun? Kur'an ve sünnete tağan etmiş oluyorsun. Bundan saha İslam'ı kötülemek isteyen insanlar ilk önce sahabeyi kötülemekten başlarlar. Niye? Çünkü İslam'ı bize kadar anlatan, ilk bize gelmesine sebep olan kimdir? Sahabedir. Onlara tağan ettiğin zaman bitti. İslam da bitmiş olur. Muhabiyya radıyallahu teala başka bir fazileti ise... Dedik sahabe olması en büyük fazilettir. Başka bir fazilet ise kardeşler, fakih olması, dinde bilgili olması. Zira Buhari'de geçen i̇bn Abbas radiyallahu teala anhu'ya Muaviye radiyallahu teala anhu hakkında sorulur. i̇bn Abbas diyor ki, innehu fakih, muaviye fakihdir, dinde bilgilidir der. Ve dinde bilgili olması ona fazilet olarak yeterdir. Allah-u Teala onun için hayır istemiştir. Zira... Bukhari ve Müslim'de geçen Muaviye'nin hadisinde Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki: "Men yuridillahu bihi din Allah bir kişi için hayır murad ettiği zaman onu dinde fakih kılar, onu dinde bilgili kılar. Muaviye radıyallahu ta'alahu da dinde bilgili olduğuna göre Allahu Teala onun için dinde o Allahu Teala onun için hayır murad etmiştir ve hayır istemiştir. İbn Kayyim rahimullahu Teala der ki: "Bu hadis mafhumu Allah bir kişi için hayır murat etmezse onu dinde cahil kılar. Bir kişi için hayır murat ederse dinde bilgili kılar. Tersi nedir? Bir kişi için hayır murat etmezse, iyilik istemezse Allah onu dinde cahil kılar. Dolayısıyla bir kişi dinde cahil olarak gördüğün zaman veya ilim öğrenmeye rağbet etmediği zaman bil ki bu kişi için allah Teala hayır murat, hayır murat etmemiştir. Başka bir Başka bir fazileti ise Muaviye radıyallahu teala Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun için dua etmesidir. Musved İmam Ahmet'te geçen hadiste Irbad ibn-i Sariye der ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şunu dediğini işittim. Allah resul dedi ki Allahümme allim muaviyetel kitabe vekihil azab Ey Allah'ım Muaviye'ye kitabı öğret ve ona ateşten ve azaptan korudur Bu hadis Hasen bir senetle gelmiştir Müsted İmam Ahmed'de geçen. Hasan bir senetle gelmiştir. Dolayısıyla yani sahih kısımlarındandır. Allahu Teala onun için dua etmiştir ve ateşten, ve azaptan korunması için Allah onu Allah Resulü'ne dua etmiştir. Cennet Tirmizi'de geçen ve Şeyh Albani'nin sahih dediği hadiste Allah Resulü der ki: "Allahumme cealhu hadiyan mehdiyen ey Allah Muaviye'yi yol gösteren, hidayet verici yol gösteren hidayete gösteren ve kendisinin de hidayet bulmuş kişi olarak e, e, hidayet bulmuş kıl, kişi kıldır. Yani hem hidayete yol, yol gösteriyor hem de kendisi hidayeti bulmuş. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem onun için böyle böyle dua ediyor. <gülüyor> Maavi Radiyallahu Teala başka fazileti fazileti ise kendisinin vahi katibi olmasıdır. Kendisinin vahi katibi olmasıdır. Yani ...gelen vahiyleri yazmasıdır. ...Muslim'de geçen İbn Abbas'ın hadisinde... ...Ebu Sufyan radıyallahu teala anhu der ki Allah Resulüne... ...ve ente ceale muaviyete katiben indek... ...Ey Allah Resulü, muaviyeyi senin yanında vahiy katipliği yaptır. Allah resul sallallahu aleyhi ve sellem de evet yapacağımdır. Dolayısıyla muaviye radıyallahu teala anhu vahiy kâtibidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona güvenmiştir. Güvendiğinden dolayı da onu vahi katibi yapmıştır. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada vahiyde Muaviye radıyallahu teala anhu'ya güveniyordu. <gülüyor> Muaviye radıyallahu teala anhum başka faziletli ise kardeşler Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem onun 12 halifelerden olduğuna beyan, e, beyan e, söylemesidir. Demi ki zikrettiğim Caherib İbn Sümer'in hadisinde Allah Resulü ne diyor? Bu din her zaman güçlü olacak ve zahir olacak, üstün olacak 12 halife geldiği müddetçe. Şimdi din zahir olacak. Bakıyoruz ilk 4 halife, ondan sonra kim? Maviye radıyallahu Teala. Ondan sonra devam ediyor 12 gelene kadar. Yani ilk 12. Maviye radıyallahu Teala'nın da bunun içinde olduğuna göre Allah diyor, Allah Resulü diyor ki bu din bu 12 geldiği müddetçe her zaman güçlü ve zahir olacak. Dolayısıyla Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve Allahu Teala Dolayısıyla Allahu Teala bu dini Muaviye Radıyallahu Teala'nın eliyle izzetli ve üstün tutmuştur. <gülüyor> Başka bir fazileti ise kardeşim Buhari'de geçen Ummu Habibe'nin hadisinde Allah Resulü der ki: "Evvelu ceysin min ümmetî yahzu fîl bahr <gülüyor> fekad Denizde ilk savaşa giden ümmetimden denizde ilk savaşa giden o kişilere vacip olmuştur. Yani cennet vacip olmuştur ve İlk denizde savaşanlardan bir tanesi de Muaviye radıyallahu teala Muaviye radıyallahu teala anhu'dur. Dolayısıyla kardeşler Muaviye radıyallahu teala anhun fazileti çoktur. Ve en büyük fazileti onun sahabi olmasıdır. Vallahi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun için dua etmesidir. Ve onun bir nevi cennetle müjdelemesidir. Niye? Çünkü ilk denizde cihat edene cennet vacip olmuştur diyor Allah Resulü ki bunun içinde Muaviye radıyallahu teala Anhu'da vardır. İkinci zikredeceğim nokta ise kardeşler, Sıffin savaşı, sıffin fitnesi. Yani Muaviye radıyallahu teala Anhu ile Ali radıyallahu teala Anhu'nun orduları birbiriyle savaşma fitnesi. Bu fitneye girmeden önce bilin ki kardeşler, Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat'ın itikadı ve in Sahabelere karşı itikadı şudur. Sahabelerin hiçbirine kötü konuşulmaz. Onların hiçbirine hiçbirini küçüm küçümsenmez. Veya onlarla alay yedilmez. Veya onların hatasını, hataları aranmaz. Kim bunu yaparsa bu kişi Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat'ten çıkmış olur ve dalalet ve sapık ehli olmuş olur. Bundan dolayı Şeyhül İslam İbn-i Teymiye Rahimullahu Teala ehl-i sünnetin inancını anlatırken der ki vasıtiyede ve min usul-i a'tikadi ehl-i sünneti selamet kulubihim ve esinetihim li ashab-i Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Kama vasafahumullahu teala fi kavlihi vellezine ca'u min ba'dihim. Der ki ehl-i ve vel cemaatin usulü inancı sahabeye karşı kalplerini ve dillerini selim tutmaları salim tutmalar. Niye Allahu Teala zira Allahu Teala onları şöyle vasıflar. Muhacir ve Ensar'dan gelenlerden sonra derler ki ey Allah'ım bizi ve bizden sonraki gelenleri affet. Demin ki okuduğum ayetten dolayı. Dolayısıyla bizi ve bizim yani sahabeleri affet ve kalplerimizde onlara karşı hiçbir kötülük hissettirme. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet'in icması sahabelere karşı hiçbir kötülük hissedilmemesidir. <gülüyor> Bu bilindikten sonra bilin ki kardeşler Sahabe hakkında varit olan yani bu savaş hakkında sıfin savaşı Ali ve Muaviye radıyallahu teala e, birbirine girdiği savaş hakkındaki varit olan eserler, rivayetlerin çoğu yalandır. İslam İbni Teymiye vasıtiyede ve ismi Tarihül İslam isimli kitaplarında derler ki sahabenin savaşları hakkındaki varit olan rivayetlerin çoğu yalandır. Çoğu yalandır. Yalan değilse dahi, ya o rivayetlere ziyade edilmiştir veyahut da noksanlık yapılmıştır. Ziyade veya noksanlık yapılmasa dahi, onlar bir hata yaptığı zaman, muştehiddirler. Ve Bukhari-i Müslim'in hadisinde geçtiği gibi Allah Resulü diyor ki, ''Muştehit, istihat ettiği zaman ve isabet ettiği zaman iki sevap, hata yaptığı zaman bir sevap.'' Bilerek hata yaptılarsa ki, bu da çok azdır, sahabenin bilerek hata yapması, bu da sevaplarının karşısında yok derece sevaplarının karşısında bir şey değildir. Zira sevapları ve faziletleri şüphesiz ki daha fazladır. Zira sahabedir. Zira sahabedendir ve faziletleri çoktur. <gülüyor> Sonra bilin ki kardeşler, dolayısıyla bu rivayetlerin çoğu yalandır dedik. Bu rivayetlerin birçoğu Lut ibn Yahya denilen ve Ebu Mihnef Ku Ku Ku Ku -Ku kunyeli bir kişiden gelmiştir. Ebu Mihnef rafizi ve şiadır. Ve özellikle Taberi'de Tarih-ül Taberi isimli kitapta tarih Taberi isimli kitapta yani Taberi ehl-i sünnetin bir kitabıdır. Ve Taberi rahimullahu teala bu Ebu Mihnef'den çok şeyler rivayet etmiştir. Niye rivayet etmiştir? Çünkü hadis ehlinin şeyi şudur. Ben senediyle zikrediyorum. Her şey gene vart olan her şey ben zikre zikrediyorum artık doğru mudur doğru değil midir onu onu sen, o, o sana kalmış çünkü ben senedini zikrettim günah benden gitti artık sen araştır Bundan dolayı Taberi Rahimlahu Teala kitabında Ebu Mihnef, Ebumişneften çok rivayetler et, gelmiştir e, Rivayetler zikretmiştir ve bu Ebu Meşneften gelen rivayetler gene çoğu bu savaşlar hakkında varit olmuştur yani Ali ve maviradyalar Teala Anhu'nun arasında savaşlar ve bu rivayetlerin çoğu bilakis hepsi diyelim sabiqa etmek. sabiye kötü konuşmak hakkındadır. Sabiye kötü konuşmak hakkındadır. Dolayısıyla Taberi'yi okuduğunuz zaman bu şeye dikkat edilmesi gerekir. Bundan dolayı bu zamanda çoğu katipler, yazarlar maalesef bu Ebu Mihnet'in rivayetine bina ediyorlar kıssalarını. Ve birçok yalanlar, birçok yalanlar ee, kitaplarında yazıyorlar. Buna dikkat edilmesi gerekir. Peki diyeceksiniz Mesut biz yani senedin doğru mu sahih mi değil mi bilmiyoruz. Bunu bilecek gücümüzde değil. O zaman hangi kitap okuyalım sahabe hakkında? O zaman deriz ki sahabe hakkında veya tarih hakkında okumak istiyorsanız kitaplar Vehbi'nin Tarihul İslam isimli kitabı veya İbn-i El-Bidaye ve nihaye isimli kitaplar. Bu iki kısım, bu iki kitap ee, güvenilir kitaplardır. Veya i̇bn Al-Arabi El-Maliki'nin El-Avâsim ve kavâsim isimli ...isimli kitabını okumanızı e, tavsiye ederiz. <gülüyor> Sonra bilin ki kardeşler, ehli sünnet ve cemaatin inancı sahabe... yani bu olaylar, bu olaylar hakkındaki ehli sünnetin inancı hangi olaylar sahabenin savaşması sırfinde, ehli sünnetin inancı bu olaylara girmemektir ve bu savaşları avan insanların yanında zikretmemektir. Niye? Çünkü bu savaşları sen zikrettiğin zaman, anlattığın zaman insanların herhangi birisinin kalbinde belki bir herhangi bir sahabiye kötülük, kötülük hissi gelebilir. Ve sahabiye kötülük hissi geleceğinden dolayı bu savaşları anlatmak caiz değildir insanların arasında. Niye? Çünkü Allah Rasulü diyor ki, La tezub bu sahabi, sahabiye kötü konuşmayın. Kötü konuşmaya götüren bütün yollar da haramdır. Bu yollardan bir tanesi de bu savaşları anlatmaktır. Buna Sedd-ü denilir. İslam'da sedd-ü yani kötülüğe giden bütün yollar haramdır. Ve İslam'da bu ittifakla bu delildir. Yani kötülüğe giden bütün yollar haramdır. İbn-i Kayyum Teala A'lamul Muakkayin isimli kitabında set ü delil olduğuna dokuzdan dokuz tane delil getirmiştir. Yani kötülüğe giden yolların de kötü olması, haram olması. Ki kötü konuşmak haramdır. Ona giden yol nedir? Onların arasındaki vaki olan savaşları anlatmak. Oraya götürür, kötü konuşmaya götürür. Dolayısıyla onların arasında vaki olan savaşları da anlatmak caiz değildir. Zira bunu anlatıldığı zaman belki de birisinin kalbine sahabe hakkında kötü zanda, kötü zanda bulunur. Sonra bilin ki kardeşler, bu savaşlar içine yani... Muavi ve Ali radıyallahu teala anhun birbiriyle savaşması bu fitneye sahabenin çoğu bulaşmamıştır. Halal kitab-ı isimli kitap sahih bir senetle İbn-i Sirin'de rivayetinde i̇bn Sirin der ki Hâjetil fitne ve ashab-ı resûl Fitne vuku bulduğunda yani savaş vuku bulduğunda Allah Resulü'nün sahabesi 10 bin küsur idi. O 10 bin küsür sahabenin içinde 100 tane sahabe o fitneye bulaşmamıştır. Bilakis 30 tane dahi bulaşmamıştır diyor. Yani 30 tane sahabe dahi o fitnelere bulaşmamıştır. Dolayısıyla sahabenin çoğu bu fitneye, bu savaşa ulaşmamıştır. Sonra bilinki kardeşler. Bu fitne yani bu savaş birbirleriyle savaş bu fitne onları dinden çıkarmaz. Bilakis Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları Müslüman diye vasfetmiştir. Bukhari'de geçen Ebu Bekir'in hadisinde Allah Resulü der ki, torunu Hasan radıyallahu teala anhu'ya işaret ederek der ki, inne ibni hada seyyid, bu oğlum, benim bu oğlum seyittir seyuslihullahu bihi beyne fiyeteyni azimeteyni minel muslimin. Allah-u Teala bu, bunun ile, yani Hasan radıyallahu teala anhu ile iki büyük Müslümanlardan, bak Müslümanlardan, Müslüman diye vasıflıyor Allah Resulü. Diyor ki, Müslümanlardan iki grup fırkanın arasını bulacaktır. Müslümanlardan iki grup fırkanın arasını bulacaktır. Yani Hasa radıyallahu teala anhu ile o iki grubun arası bulunacaktır. Ki gerçekten de öyle oldu. Hasa radıyallahu teala anhu mavi Muaviya radıyallahu teala anhu'ya verdi ve fitne böylece durmuş oldu. Ve ee, ondan sonra hayır ee, vuku buldu ve o seneye amül ittifak, ittifak senesi ee, denildi. Dolayısıyla Sahabeler kafir oldu diyenler, rafiziler veya bir grup kafir oldu diyen rafiziler, rafizilere bu hadis reddir, reddiyedir. Niye? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Müslümanlardan iki grup. Dolayısıyla iki o iki grupta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, Müslüman diye isimlendirmiştir. Bu da bilindikten sonra, bilin ki kardeşler, bu iki grubun hangisi hakta, hangisi hatadadır? ehl sünnet vel inancına göre bu iki grubun ikisi de yüzde yüz hakta değildir. Ama Ali radiyallahu teala anhun ordusu hakka daha yakınıydı. İkisi de yüzde yüz hakta değildir. Ama Ali radiyallahu teala anhun ordusu hakka, hakka daha yakındı. Bunun delili ne? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Müslim'de geçen Ebu Sa'id'in hadisinde der ki, temruku marikatun ala isri firkatin beyni taifeteyni minel muslimin. İki grup Müslüman ihtilafa düştüğü zaman başka bir grup çıkacak. Yani maviye ve Ali anh iki, ihtilafa düştüğü zaman başka bir grup çıkacak. Sapık bir grup çıkacak. Yani haricileri kastediyor. Allah Resul diyor ki Yükatiluha evlet taifeteyni bilhak O grupla hakka en yakın olan grup savaşacak. Haricilerle hakka en yakın olan grup savaşacak. Yani hakka en yakın yani haricilerle en, kim savaştı? Ali radıyallahu teala anh'un ordusu. Dolayısıyla Ali radıyallahu teala anh'un ordusu ordusu hakka daha yakındır. Onun ordusu hakka daha yakındır. Fakat %100 hakta mıdır? Hakta değildir. Çünkü Allah Resulullah Aleyhissalatu vesselam diyor ki hakka daha yakın olan grup. Hakta olan grup demiyor. Hakka hakka daha yakın olan grup diyor. Dolayısıyla hakka daha yakındır deriz ama yüzde %100 hakta demeyiz. Bilakis hakkın bir parçası da Muaviye radıyallahu teala anh'un e, e, ordusu ordusu içindedir. Kedâ Bukhari'de geçen Um-u hadisinde Allah Resulü der ki, Taktulu Ammâr'ın el fiyetül bâgîye. hatada olan bir grup öldürecek. Baş kaldıran bir grup öldürecektir Allah Resulü. Ki Ammar radıyallahu teâlâ anhu, Ali radıyallahu teâlâ anhun ordusu içindeydi. Onu öldüren ise Ma'avi radıyallahu teâlâ anhun e, ordusudur. Dolayısıyla bu hadislerden de anladığımıza göre, Ehl-i Sünnet'e göre yüzde yüz hakta olan iki grupta değildir ancak hakka daha yakın olan Ali radıyallahu teala anh'un ordusudur. Bir parça bir parça hak Maviye radıyallahu teala anh'un ordusundaydı ama Ali radıyallahu teala'nın hakka daha yakındır. Ama iki grupta dediğimiz gibi Allah Teala onları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları Müslüman diye isimlendirmiştir ve eğer bir hata yapmışlarsa onlar ihtiyat ettiklerinden dolayı tevil ettikten dolayı yani bilerek hata yapmamışlardı. Bilakis ihtiyat etmişlerdir ve onların hatası e, yapsalar dahi bir sevap vardır. Müştehit olduklarından dolayı bilerek hata yapsalar dahi o hataları yaptıkları hayırları karşısında hiçbir şey, hiçbir şey değildir. Ki ehl sünnetin inancı sahabeler hakkında budur. Dolayısıyla kardeşler, sahabenin herhangi birine kötü konuşan insanla bidat ehlidir. İnsan bidat ehlidir. Ve onun yanında bulunmakta caiz değildir. Onunla de caiz değildir. Çünkü bu dalalet ehlidir. Bunlardan bazılardan zikrettik. Seyyid Kutup gibi veya onun müdafi edenler gibi. Keda, Neselullah'a l ve Vesselam'a bu zamanda ortaya çıkan Mustafa İslamoğlu denilen şahıs da sahabe radıyallahu teala anhum hakkında kötü konuşmaya başlamıştır. Bunların hepsi dalalet ve sapık ehlidir. Neselullah'a l-Afiyyatü Üç, 3 Üçüncü nokta zikredeceğim. Üçüncü nokta. Bu noktada Muaviye radıyallahu teala anhum hakkında bazı şüpheler. Dikkat edin onun hakkında bazı şüpheler. Birinci şüphe Muaviye radıyallahu teala anhu hakkında kötü konuşurlar ve derler ki Muaviye radıyallahu teala anhu Ali radıyallahu teala anhu'ya biat etmedi. Ona baş kaldırdı derler. Bundan dolayı Muaviye kötüdürler de derler. Buna cevap ise bunun cevabını Ebu Muhammed İbn Hazm ve Şeyhülislam İbn Teymiye rahimullahu teala verirler. Ve derler ki Muaviye radıyallahu teâlâ anhu hiçbir zaman kendisinin halife olduğunu iddia etmemiştir. Muaviye radıyallahu teâlâ hiçbir zaman ben halifeyim, Ali'den daha evtalım, halifelik bende daha ben, ben daha evlayım diye bunu hiçbir zaman Muaviye radıyallahu teâlâ anhu iddia etmemiştir. Bilakis Ebu Müslim el-Havlani el, -Khavlani, el -Khavlani der ki: Muaviye radıyallahu teâlâ anhu'nun yanına gider ve der ki: islur, Sen Ali ile aynı mısındır? Yani sen Ali ile nasıl aynı olabilir, olabilirsin? Sen onunla aynı mısındır der. Bunun üzerine Maviya radıyallahu teala anhu der ki ''Vallahi inni a'lemu en aliyyen eftel'' ''Vallahi Ali'nin benden daha faziletli olduğunu, daha eftel olduğunu ben biliyorum der. Fakat der, daha faziletli olduğunu biliyorum ve harifeliğe daha kazandığını biliyorum der. Fakat der, biliyorsunuz ki der, ''Uthman radıyallahu teala anhu, radıyallahu teala anhu zulüm edilerek öldürüldü der.'' Ve ben de Osman anhu'nun amcasının oluyum der. Ve onun kanını istiyorum der. Yani kan davası istiyorum der. Onu öldürenleri Ali aleyhissallâh anhu'nun öldür onları öldürmesini istiyorum der. Bundan dolayı ben sadece bunu istiyorum der. Yoksa halife olduğumdan, ondan daha haftal olduğumdan dolayı değildir. Keda buna başka bir delil ise ne zaman ki Muaviye aleyhissallâh anhu ve Ali aleyhissallâh anhu barışmaya girdiler? aktı yazarken Maviye radıyallahu teala anhu der ki katibe der ki Ali'nin ismini benden önce yaz der. Zira o benden faziletlidir ve benden daha önce benden önce Müslüman olmuştur der. Bu iki eser e, İbn Kesir'in El-Bidaye ve El nihaye isimli kitabında geçer. Dolayısıyla kardeşler Maviye radıyallahu teala anhu Ali radıyallahu teala anhu'ya biat etmemesinin sebebi onun daha üstün olduğu ve onun halif olduğundan dolayı falan değildir. Bilakis Maviye radıyallahu Ali radıyallahu teala anunun da olduğunu ve onun halif daha hak kazandığını, daha evla olduğunu ikrar eder. Fakat der ki kendi kendi teviline göre der ki benim amcamın oğlu öldürüldü ve zulmen öldürüldü bu. Ben ise onu öldürenlerin öldürülmesini istiyorum. Ki Ali radıyallahu teala anhu da bunu yapmıyor. Yapmadığına göre ben onun için ona biat etmiyorum der. Yani kendisi bir tevil yapar orada. İçtihad eder ki bu içtihadın da hatalıdır. Radıyallahu teala anhu. Ama müştehit olduğundan dolayı ona bir sevap vardır. Radıyallahu teala anhu. Anladınız mı bunu? İkinci şüphe ise kardeşler. <gülüyor> Muaviye radıyallahu teala anhu. Kendisinden sonra Yezid'i kral yapması. Kendisinden sonra Yezid'i kral yapması. Buna cevap ise İbn-i Mukaddi Meysimli kitabında zikreder. Der ki, Beni Umeyye, yani Muaviye radıyallahu teala anhun kabilesi, kendilerinden, krallık, mulk, kendilerinden çıkmasına razı değillerdir. Razı değillerdi. Razı olmadıklarından dolayı, Muaviye radıyallahu teala fitne olmasın, kan dökülmesin ki, yani Ali radıyallahu anhla birlikte olduğu gibi, fitne olmasın diye, çünkü tecrübe yaşamış. Bir daha kan dökülmesini istemiyor. Fitne olmasın, harp ve kan dökülmesin diye kendisinden sonra oğlu yeziide e, krallığı vermiştir. Zira başkasına verseydi ki, tabi Yezid'den daha eftal olanlar var, İbni Ömer sahabeler var. Onlar şüphesiz ki daha evla. Ama Muaviye radıyallahu teala'nın fitne olmasını istemedi, kan dökülmesini istemedi. Niye? Çünkü başkasına verseydi, Beni Umeyye kabilesinin dışındakilere verseydi, Beni Umeyye onun kabilesine yapardı? Fitneye sebep olurdu ve belki de savaşlar ve harpler olurdu. Maavi radıyallahu teala anhu. Bunun olmaması için kapıyı kapatmıştır ve krallığı kendisinden sonra Yeziide krallığı kendisinden sonra Yeziide vermiştir. Anlaşıldı mı burası? Yani kapıyı Fitne'nin kapısını kapatmıştır radıyallahu teala anhu. Şuna تنbih etmek, şunu تنbih etmek istiyorum kardeşler. İmam Ahmed bin Hanbel rahimeullah teala der ki Yezid hakkında Yezid hakkında ne kötü konuşuruz ne de iyi konuşuruz. Yani Ehli Sünnet ve'l Cemaat bu konuda Ehli Sünnetin çoğu bu konuda Ehli Sünnetin çoğu onun hakkında susarlar. Onun şeyi Allah'a kalmış. Onun e, hesabı Allah'a kalmış. E, ki sahih bir hadiste Allah Resulü diyor ki Evvelü <gülüyor> ceysin <gülüyor> yağzul Konstantinye fakat gufira leha. Konstantinye'yi ilk savaş yapan Orduya Allahu Teala onları affetmiştir ki bunun içinde Yazid de vardı. Konstantiniyeye savaş, e, savaşa giden ilk ordunun içinde Yazid de vardı. Dolayısıyla İmam Ahmed İbni Hanbel der ki onun hakkında ne kötü konuşuruz ne de iyi konuşuruz hesabını e, o Allahü Teala'ya verir. Anlaşıldı mı? Kader Şeyhül İslam ibn Teymiyya Teala der ki Yazid hakkında işte birçok iftiralar var. İçki içiyordu, şunu yapıyordu, bunu yapıyordu. Bunların hepsi hepsi yalandır der Şeyhül İslam ibn Teymiyya rahimullahü Teala. Muaviye radıyallahu teala anhu hakkında başka bir şüphe, üçüncü şüphe, Muaviye radıyallahu teala anhu münafıktır derler. Bunu diyen kim? Seyyid Kutup ve bazı muasır katipler ve e, kitap yazanlar. <gülüyor> Muaviye radıyallahu teala anhu'nun buna cevaben Şeyhülislam İbn Teymiye birçok şekilde buna cevap vermiştir. İbni Teymiye rahimullahu teala der ki, onun münafık olması veya nifakla suçlanması mümkün değildir der. Zira bu ümmetin en büyük alimlerinden İbn Abbas onun hakkında fakih, dinde bilgilidir de, bilgilidir der. Dolayısıyla İbn Abbas onu teskîye etmiştir ve referans vermiştir Maviye radıyallahu teâlâ anhu hakkında. İkinci sebep ise Müslim'de geçen Fatıma İbn Kays'in hadisi. Fatıma İbn Kays Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyor ve diyor ki: "Ey amama Resulü, ben işte üç kişiyi zikrediyorum." Bunlarla evlenmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi de Muaviye radiyallahu teala anhu. Allah Resulü diyor ki Muaviye fakirdir. Hiçbir malı yoktur. Fakirdir yani daha şey olmadan önce tabi ki. Kral olun peygamberin hayatında. Der ki Muaviye fakirdir. Hiçbir malı yoktur der. Sadece bunu der Allah Resulü. Eğer münafık olsaydı Allah Resulü derdi Muaviye münafıktır. Sakın onunla evlenme derdi. Fakat Allah Resulü sadece o fakirdir demiştir. Dolayısıyla burada ona münafık diyenlere reddiye vardır. Başka bir sebep ise münafık olmadığına Ummu Habibe'nin hadisinde demin zikrettiğim gibi Allah Resulü diyor ki denizde ilk savaşan orduya allah Teala cenneti vacip kılmıştır ki bu ordunun içinde Muaviye Radiyallahu Teala Anhu'da vardı. Başka bir sebep ise Muaviye'yi Radiyallahu Teala Anhu'yu Şam'a vali yapan ilk Ömer ilk, Ebu Bekir radıyallahu ilk, Ömer radıyallahu teâlâ anhudur. Daha sonra Osman radıyallahu teâlâ anhu Keda Şam'da vali yapmıştır Muaviye'yi. Yani Ömer ve Osman onu Şam'a vali tayin etmiştir. Dolayısıyla onun münafık olması mümkün değildir. Ki onun sahabi olduğuna icma vardır. İcma'yı Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahimullahu teâlâ nakletmiştir. Bu bilindikten sonra bir tenbih, e, tenbih etmek istiyorum kardeşler. Mu'aviyya radıyallahu te'ala anhu müminlerin dedik, dayısıdır dedik. Mu'minlerin dayısıdır dedik. Şeyh İslam Temiye min hacı Sunne isimli kitabında der ki, Mu'minlerin dayısı sırf Mu'aviyya radıyallahu te'ala anhu değildir. Peygamberin hanımlarının kardeşlerin hepsi, erkek kardeşlerin hepsi mu'minlerin dayısıdırdır. Ancak ne zaman ki Mu'aviyya radıyallahu te'ala anhuya kötü konuşanlar çoğaldı, ehl Sünnet vel Cemaat ona müminlerin dayısı ee, lakabını, daha evlâ gördü. Müminlerin dahisi lakabı e, Muaviye radıyallahu teala hakkında yayıldı e, ve meşhur oldu der. <gülüyor> Başka bir tenbih kardeşler bazı insanlar Ömer ibni Abdilaziz beni Ömeyye'nin meşhur adil halifesi. Herkes sever bu halifeyi. Ömer ibni Abdilaziz'i Muaviye radıyallahu teala anhu'dan daha faziletli görürler. Ömer ibni Abdilaziz tabi muaviye de sahabe. Ehl-i sünnet vel akidesine tersdir bu. Bilakis sahabenin hepsi kendisinden sonraki gelenlerden, tabiilerden daha hayırlıdır. Dolayısıyla Muaviye Ömer İbni Abdülaziz'den daha hayırlıdır. Bundan dolayı kardeşler Abdullah İbni Mübarek'e denilir, den şöyle sorulur. Denilir ki, Muaviye mi daha hayırlı yoksa Ömer İbni Abdülaziz mi? Abdullah İbni Mübarek de der ki, Rahimullahu Teala der ki, Muaviye'nin burnunda bulunan bir toz Ömer İbni Abdülaziz'den daha hayırlıdır der. O toz, Muaviye radıyallahu teala burnunda bulunan toz Ömer ibn e, Ömer ibn Abdülaziz'den daha hayırlıdır. Bunu da İbn Battal el-İban isimli kitabında zikreder. <gülüyor> Başka bir şüphe ise kardeşler, Müslim'de geçen hadiste bu Müslim'de geçiyor. Muaviye radıyallahu teala anhu Sa'd ibn Abi Waqqas diyor ki: "Memen'aka alla tesbe aba turab." Abu Turab'ı Ebu Turab hakkında kötü konuşmaya mani olan nedir? Yani sen Ebu Turab hakkında kötü konuşmuyorsun. Ne de bunu yapmıyorsundur. Buna mani olan nedir? Ebu Turab Ali radıyallahu Teala onun küngesi. Sanki buradan anlaşılıyor ki sanki Muaviye radıyallahu Teala an Said ibn Abi kötülüyor. Yani niye onun hakkında kötü konuşmuyorsun diye. Öyle anlaşılıyor, değil mi? Buna cevaben Nevevi rahimehullah Teala Şerhul Müslim isimli kitabında buna cevap vermiştir. Maavi radıyallahu taala anhu buradaki sözünden kastı şudur. Der ki yani insanlar Ebu Turab hakkında kötü konuş kötü konuşuyor. Sen onu överek der ki sen niye onun hakkında kötü konuş, kötü konuşmuyorsun? Onu övüyor. Yaptığı şey metha diyor, övüyor. Senâ diyor. Diyor ki maşallah yani insanlar onun hakkında kötü konuşuyor. sen onun hakkında niye kötü konuş niye kötü konuşmuyorsun? Onu överek böyle bir e, sual soruyor yani. Bunu bunda kötülemesi değil bilakis Sadib Nebi ve Kas burada övüyor. Anlaşıldı mı? Bunu bu cevabı da e, Nebavi Şerhül Müslim isimli kitabında e, zikredir. Bu bilindikten sonra başka bir tenbih tembih etmek istiyorum kardeşler. İbn Ebi şey benim geçen sahi bir senetle Ali radıyallahu teala anhu der ki: "İhvanuna bagav aleyna." Onlar bizim kardeşlerimizdir bize baş kaldırmıştır. Bize baş kaldıran bizim kardeşlerimizdir. Birçok insan zannediyor ki Ali radıyallahu teala anhu bu sözü hariciler hakkında dedi. Yani bizim kardeşlerimizdir fakat bize başkaldırmışlardır. Birçok insan zannediyor ki Ali radıyallahu teala anhu bunu hariciler hakkında dedi. Fakat Şeyhülislam İbni Temiye der ki Ali radıyallahu teala anhu bunu hariciler hakkında demedi. Bilakis Muaviye radıyallahu teala anhun ordusu hakkında dedi. Anlaşıldı mı? Bilakis Muaviye radıyallahu teala anhun ordusu hakkında Tabi haricilerin e, kafir olmadığını, İbn Ömer, İbni Abbas, Keda Ali radıyallahu anhu da e, kafir olmadıklarını der. Ama bu söz yani bizim kardeşlerimiz diye ölmesi bu hariciler hakkında değil. Bilakis, bilakis e, Muaviye radıyallahu teala anhu'nun ordusu hakkında söylenmiş bir e, sözdür. Bilakis e, haricileri, Ali radıyallahu teala anhu, haricileri kötülemiştir birçok hadiste. İmam Ahmed der ki hariciler hakkında... 10 tane sahih hadis varit olmuştur. Üç tanesi Bukhari, Bukhari ve Müslim'de, diğerleri ise sadece Müslim'de ki bu, bu hadislerde hepsinde haricileri e, kötülüyor. Allah Resulü onlar hakkında diyor ki, şerru'l halqi vel halit Onlar mahlukatın en şerlisidir der. Eğer onlara ben e, idrak edersem onları, at kavminin helak olduğu gibi onları katil ederim der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. وصلى الله على سينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين